Tosicinde Benimle kal Tosicinde Sakın Siz benim nasıl yönümü Merden bileceksiniz Ya siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz şu an öldüm. Evet hiç uzatmadan bir kez daha rica ediyoruz. <gülüyor> Ben, ben, ya neler görecek nelerden. Ben karıma çok güveniyorum. Üstüm başım, toz içinde. Önüm arkam, pus içinde. Sakallarım, pas içinde. Siz beni neler çektin. Nereden bileceksiniz? Siz beni neler Çektir. Nereden bileceksiniz? Yani o kadar yürekten söylediniz ki, o of. kadar yürekten söylediniz ki parçalandı yani içim. Öyle söyleyeyim. Of. İnanılmazdı. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Yani Muhteşemdi ses. Ay ne oldu yani. ya? Bakın çok enteresan bir şey şu, söyleyeceğim. Şarkı başladıktan o ortadan sonra böyle bir şey oldu. İçinizden bir, Orada bir yer canavar mı çıktığı diyor. Yani. Evet. Neresi orası tamem? Hangi kelimedeydi o? Siz değil, benimle. De, siz siz falan. Ay orası var ya, orası olay. Olay. Çok teşekkür ederim. Nerelisiniz? O, ben Aslıhan Tunçeliyim, Adana Ceyhan doğumluyum. İsimleriniz de? selamlarım olsun Duygu Kutlu. Duygu. Duygu. Nasıl evet. Duygu Kutlu? Nasıl? Abdulna da eş bir dur durum var yani. Çok Bize evet. en önemli şey duygu. Of. Şarkı söylemek e, yani duygu işi. E, Gerçekten senin işinmiş. Çok heyecan. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani... ya burası o kadar heyecanlı bir yer ki gerçekten ne kadar duygu işi yapıyor olsanız da buraya çıktığınızda bu platforma çıktığınızda eliniz ayağınız titriyor. Gerçekten titriyorum yani Sevgili şu anda. De, <gülüyor> titreme değil de titretme gibi bir durum. Var. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ya, ya çok hem çok güzelsiniz hem duyguyu çok güzel verdiniz. Yani şu anda paket tam. Evet yani. tam yani hmm. yukarınisiniz. Yani çok. Acayip yani şey, etkili. Çok Açıkçası ben acaba ne gelecek diye böyle bir bekledim pesler çünkü böyle bir ne olacak Saklıyor acaba sonu sakladı, sakladı sakladı öyle gitti. Saklıydı saklıydı böyle bir bomba vurdu. gibi patladı abla. Devamında lerdi. yani böyle bir arapatır bir arapatır evet, sonra da koşular evet, başladılar yani, ya. Acayip. Peki neden bu şarkıyı sen... seçtin çok merak ediyorum. Neden bu şarkıyı seçtim ee, belki de hani söylemek istediklerim de diyeyim öyle söyleyeyim. Zaten o zaman hissediyor insan işte. Evet. Genelde zaten hani şimdiye kadar okuduğum türkülerin yani bu yaşıma kadar okuduğum türkülerin tamamını hep hissederek okudum. Hep içinde kendimden bir parça buldum bütün türkülerde. Bütün şarkılarda. Zaten e, bunu okurken hissediyoruz yani merak Aynen. etme. Aman yani o rahatlığı, aman aman. o hissiyatın olmasa. O yüzden. Olmasa, bu yüzden e, kim e, çok, kimse çok dönmez kim? zaten. Of. Neler yapıldığını görür yani. musunuz? Yani şu an tahmin <gülüyor> tahmin edemezsiniz. Uçar yani ya, çok güzelli ya. Valla. Ben ben de çok istiyorum duyguyu. Gerçekten Hakikaten çok. ben. Istiyorum. Ya hepimiz çok istiyoruz çok. İnanılmaz. Ya, daha az inanılmaz isteyen yoktur ben. Hepinizi yani. çok seviyorum yani, gerçekten. Burada zaten sese daha fazla ne verebiliriz? Onu bilemiyorum. Burada bence en doğrusu güzel şarkı. Güzel, zaten güzel, güzel şarkı. Hisleri bildiği şarkı ile zaten bu sahneyi burayı yıkarsın ya. Helal olsun sana. Zaten Var ya duygusun. helal olsun. Teşekkürler Müthiş bir canım. ses. Sağ olun. Müthiş. Ay çok mutlu oldum. Vallahi. Duygu sahne alıyor Alıyorum. Nerede alıyorsun? Ankara'da. Ankara'da sahne evet. alıyorsun. Evet. Ne söylüyorsunuz daha çok? Halk müziği okuyorum 12 yıldır. Evet. E, 12 yıldır sahne alıyorsun. Evet. E, zaten mikrofon kullanışından meyana geldiğindeki hazırlıktan o kadar belli ki. E, sahne yaptığın. Ben bunu bilinçli soruyorum ki hani söylensin. Çünkü profesyonel olmayan arkadaşlarımız belli oluyor mesela. Önden hazırlığı olmuyor. E, çok az kadın sesi çıkıyor. E, bana göre bu yarışmanın en güçlü e, seslerinden bir tanesisin. Şu andan söyleyeyim. Teşekkür ederim bunu. hocam. Sen... Sonrası için de Önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Mutlaka plak şirketleri dinleyeceklerdir. Yüzün gözün yani her şeyini hazırsın bence. Teşekkür ederim hocam sana. O sağ kadar misin? güzel sesin var ki seni saatlerce dinleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Mahcub oluyorum. Ben yani her seferinde en çok zaten ondan etkileniyorum. Geldiğiniz yerin çok fazla tadı var size. Ve onun vermiş olduğu bir renk de var. O renk çok orijinal bir renk. Her yerde olmayan bir renk. Ondan dolayı bu kadar heyecanlandığınızı düşünüyorum ben. Valla ben de çok heyecanlıyım <gülüyor> ya senin. <gülüyor> Ay ne güzel ya valla. Evet karar zamanı yavaş yavaş.